Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Celle Celalühü Ali İmran Suresinde şöyle buyuruyor. Hacca gitmeye gücü yeten insanlara Beytullah'ı hac etmek Allah'ın bir emridir. Kim Allah'ın emirlerini inkar ederse şunu bilsin ki Allah'ın Kimseye ihtiyacı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, Zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Rabbimiz, Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyuduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz.